Vücut, his haritası duygularımızın organlarla ilişkisini ortaya koyuyor. Uyarlayan Çağrı Mert Bakırcı, Editör Babür Erden seslendiren Akın Karahasan, gururla kabaran göğüsler ve baştan ayağa kadar hissedilen mutluluk. Bunlar evrensel olarak geçerli oldukları gibi gerçekte olan hislerdir. Şimdi ise onların bir atlasını çıkarmayı başardık. Araştırmacılar uzun yıllardır duyguların bir dizi fizyolojik değişimler ile bağlantılı olduğunu biliyorlardı. İş görüşmesine girecek gergin birinin terli ellerinden, gece dışarıda garip bir ses duyan birisinin hızla çarpmaya başlayan kalbine kadar. Ancak yeni bir araştırma, bireyin kültürü ya da dilinden bağımsız olarak bazı duyguları duygusal durumların belirli vücut hisleriyle ilişkisini ortaya koyuyor. Finlandiya, İsveç, Tayvan'dan 700'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmada belirli duygularla vücut hisleri arasında bağlantılar incelendi. Katılımcılara duygu yüklü sözcükler, videolar, yüz ifadeleri ve hikayeler gösterildi. Daha sonra bu kişilerin bu materyali gördükten sonra vücutların nerelerinde değişim hissettikleri kendilerine soruldu. Sonrasında bilgisayar tarafından yaratılan iki silüet üzerinde bunlar haritalandı. Bunlardan birinde vücutsal hisler, diğerinde ise hissin azaldığı bölgeler gösterildi. Katılımcılar, araştırmacılara çok geniş bir veri seti içerisinden farklı duygulara ait olumlu veya olumsuz geri bildirimler verebildiler. Araştırmacılar istatiki olarak her bir test edilen duygunun ayrı bölgelerdeki etkilerinin tutarlı olduğunu gösterdiler. Bundan sonra araştırmacılar kontrol grupları kullanarak bazı dillerdeki ön yargılı tanımlamaların bireylerin hislerine etkisi olma riskini ortadan kaldırdılar. Örneğin İngilizcedeki soğuk ayak kalıbının korku, emin olamama veya kararsızlık gibi durumları belirtmekte kullanılması gibi araştırma sonuçları 30 Aralık 2013'te Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlandı. Her ne kadar her bir duygu belirli bir vücut hissi haritası yarattıysa da araştırmacılar bazı bölgelerde çakışmalar tespit etti. Öfke ve korku gibi temel duygular üst göğüs bölgesinde hissiyat artışına neden oldu. Bunun muhtemel sebebi artan nabız ve nefes alıp verme oranıdır. Mutluluk ise tüm vücuttaki hissiyatın artmasına neden olan tek duygu olarak kayıtlara geçti. Bu bulgular, araştırmacıların duyguları nasıl işlediğimize dair bilgilerini geliştirecektir. Farklı kültür ve dillerdeki farklılıklara rağmen, duyguların fiziksel hissiyata etkileri birçok farklı popülasyonda ortaktır. Araştırmacılar, bu vücutsal his haritalarının geliştirilmesinin ileride bir gün duygusal bozuklukları tespit edip tedavi etmekte avantaj sağlayacağını düşünmektedirler. Evrim Ağacı Yorumu Bu araştırma, özellikle de verilen vücutsal his haritası, gerçekten de çok ilginç ve evrimsel açıdan da öngörülebilecek sonuçlar vermektedir. Çalışma sonucunda paylaşılan görseldeki hissiyat haritalarını vücut sıcaklık haritalarına, dolayısıyla vücudun çeşitli duygular karşısındaki kan dağılımının değişimini gösteren haritalara benzetebiliriz. Örneğin öfke, şaşkınlık ve korku sırasında kanın hayati organlara çekilmesi, dolayısıyla buralarda hissiyat artışının yaşanması, vücudun evrimsel süreçteki en tipik ve en beklenen tepkilerinden birisidir. Öfke sırasında kollar ve ayaklara, ancak özellikle kollara hücum eden kanı görebilirsiniz. Bu, öfkenin genellikle neden olacağı fiziksel mücadeleye vücudun hazırlığıdır. Aşkın etkisi ise yine evrimsel açıdan tam da öngördüğümüz gibidir. Aşk, sekse giden, yolu garantilemek amacıyla evrimleşen bir bağlanma duygusudur. En azından evrimleşme nedenlerinden biri budur. Tam da tahmin edebileceği üzere aşka neden olan görüntü ve bilgiler sadece vücudun cinsel reklam alanlarını değil, aynı zamanda vücudun cinsel bölgesini de çok ciddi bir şekilde uyarmaktadır. Tüm bunlar karşı cinsiyete mesaj göndermeye hedefleyen unsurlardır ve vücudun olası cinsel birleşmeye hazırlanma tepkisidir. Son olarak utanma ve depresyon gibi olumsuz duygularda ise vücudun nötre yakın kaldığı, hatta hissiyatın azaldığı ve vücudun ortak yok olmayı hedeflercesine soğuduğu görülür. Bunun nedeni de kaçma ve saklanma tepkisidir. Ki bu tür duygular genelde tüm hayvanlarda bu davranışı doğurur. Vücut olabildiğince dikkat çekmeyecek bir yapıya bürünür ki bu, sıcakkanlı hayvanlar için vücut sıcaklığının genel olarak düşürülmesiyle gösterilir.